Osman bin Huneyf radıyallahu an anlatıyor. Bir ama Resulullah aleyhisselatu vesselamın yanına geldi. Ya Resulallah! Allah'a dua ediverin de gözümdeki hastalığı gidersin. Gözümün kör olması inanın bana çok zor geliyor dedi. Efendimiz aleyhissalam dilersen sabret. Zira bu senin için daha hayırlıdır buyurdular. Ya Resulallah! Beni elimden tutup götürecek kimsem yok bu dünyada. Bu hal bana çok zorluk veriyor. Ne olur? Lütfen gözlerimin açılması için Allahu Teala'ya dua ediniz, dedi. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatu vesselam, su kabını getir ve abdest al. Sonra iki rekat namaz kıl. Ardından da şöyle dua et buyurdu. Allah'ım! Rahmet peygamberi olan Nebi Muhammedle sallallahu aleyhi ve sellem onun hürmetine senin zatından diliyor ve sana yöneliyorum. Allah'ım onu bana şefaatçı kıl. Biz henüz ayrılmamıştık. Aramızdaki konuşma uzamıştı. Derken o gözleri görmeyen zat efendimizin yanına geldi. Sanki O'nda daha önce hiçbir rahatsızlık olmamış gibiydi. Allahu Teala'nın izniyle iyileşmişti. Şakkul Kamer Hadisesi Mekke'de müşrikler kendisinden mucize istiyorlardı. Rabbine dua etti ve ay ikiye bölündü. Bu mucize her taraftan görülmüştü. Ay ikiye ayrıldığında bir parçası Ebu Kubeys dağı tarafına, diğer parçası Kuaykan dağı tarafında görüldü. Müşrikler Mekke dışındaki uzak yerlerden gelen kervanlara böyle bir hadisenin olup olmadığını, onların da görüp görmediklerini sordular, onlar da çok şaşırdıklarını, ayın yarıldığını gördüklerini ifade ettiler. Hurma Salkımının Gelip Selam Vermesi Tebliğin ilk yıllarında kendinin yanına bir bedevi geldi. Merhaba sana. Senin Allah Resulü olduğunun delili nedir? dedi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hurma ağacından şu salkımı çağırayım. O benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet edecektir dediler ve o dalı çağırdılar. Salkım ağaçtan inmeye başlayıp Efendimizin yanına düştü. Selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü dedi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haydi yerine dön buyurunca salkım döndü ve eski yerine kaynadı. O bedevi bu manzara karşısında derhal Müslüman oldu. Bu hadis-i şerif, Tirmizi'de geçiyor. Umeyr bin Vehb'in oğlu, Vehb, Bedir'de Müslümanlara esir düşmüştü. Kureyş müşriklerinin o cin fikirlilerinden ve kahramanlarından biliniyordu. Mekke'de, Efendimiz'e ve ashabına o kadar çok eziyet etti ki, bir gün Umeyr, Kâbe'nin Hicr kısmında, Saffan bin Umeyye ile oturup, Bedir'de öldürülenler ve uğradıkları musibetler üzerine konuşuyorlardı. Saffan söz aldı. ''Vallahi onlar bu hale geldikten sonra, Hayatta kalmanın hiçbir manası yok, dedi. Umeyr, vallahi dedi doğru söyledin. Eğer borcum ve benden sonra açlıktan ölmelerinden korktuğum çoluk çocuğum olmasaydı, muhakkak gider onu öldürürdüm. Hem benim için onların kabul edeceği bir bahane de var. Esir olan oğlum için geldim, derdim. Duyduğuma göre o çarşılara çıkıp dolaşırmış, dedi. Umayir'in bu sözleri safhanı çok sevindirdi. Tamam dedi, merak etme, borcun bana ait. Senin adına ben bütün borcunu ödeyeceğim. Çoluk çocuğuna da kendi çoluk çocuğumla birlikte sağ oldukları müddetçe bakacağım ve geçimlerini ben üstleneceğim dedi. Bunun üzerine Umeyr kılıcını iyice biledi ve zehirletti. Amacı sözde, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a tuzak kurmaktı. Safvan da bineğini ve yolluğunu hazırlattı. Umeyr Medine'ye geldi, mescidin kapısında durdu. Devesini bağladı ve kılıcını kuşandı. Hazreti Ömer radıyallahu an onu gördü. Bu Allah'ın düşmanı Umeyr. Vallahi ancak şer için gelmiştir bu. Aramızı bozan, Bedir günü Kureyşliler için sayımızı tahmin eden bu adam değil miydi? dedi ve Efendimizin yanına girdi. Ya Resulallah dedi, şu Allah düşmanı Umeyr var ya, kılıcını kuşanmış buraya geliyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, onu benim yanıma gönder buyurdular. Hazreti Ömer radiyallahu an geri geldi. Umeyr'in boynundaki kılıcın kayışını sımsıkı tuttu. Ensardan yanında bulunan kişilere de, Peygamber efendimizin yanına girip oturun ve kendisini bu pis adamdan koruyun. Çünkü bu adam güvenilir bir kimse değil, dedi. Buna itiraz etti efendimiz. Ey Ömer, onu serbest bırak. Sen de ey Umeyr, bana yaklaş, buyurdular. Umeyr'e niçin geldiğini sordular. O da, esir aldığınız oğlum için geldim. Onun hakkında ihsanda bulunun, dedi. Efendimiz, Öyleyse şu kılıcın boynunda ne işi var? dedi. Umeyr, Allah kılıçların belasını versin. Onların bize ne faydası oldu ki? dedi. Yine Efendimiz aleyhisselam, bana doğru söyle, sen buraya niçin geldin? diye sordu Umeyr. Ben başka bir şey için değil, sadece elinizde olan esir olmuş oğlum için geldim, dedi. Yine, senin hicirde, Safvana koştuğun şart neydi? diye sorunca Umeyr korktu. Şey dedi, ben ona ne şart koştum ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte o an onların konuşmalarını kelimesi kelimesine nakletti. Allah yapacağın işle senin arana girdi, sana mani oldu buyurdular. Umeyr çok şaşkındı. ''Ben'' dedi, ''Şehadet ederim ki, sen muhakkak Allah'ın Resulüsün. Çünkü bizim yanımızda kimse yoktu. Safvan ve ben vardım. Vallahi bu haberi sana ancak Allah vermiştir. Ben artık Müslümanım'' dedi, şehadet getirdi. Bunun üzerine Efendimiz, kardeşinize dinini iyice anlatın. Kendisine Kur'an okuyup öğretin. ''Esirini de serbest bırakın.'' buyurdu. Derhal bu emir yerine getirildi. Umeyr radıyallahu an, ''Ya Resulallah'' dedi. ''Ben Allah'ın nurunu söndürmeye çalışan ve Müslümanlara şiddetle işkence yapan bir adamdım. Müsaade ederseniz Mekke'ye gidip müşrikleri Allah'a, Resulüne ve İslam'a davet edeyim. Umulur ki Allah onlara hidayet eder.'' Efendimiz aleyhissalatu vesselam izin verdi. Bu esnada Saffan bin Umeyye olup bitenlerden elbette habersizdi. Mekkeli müşriklere dedi ki, ''Dinleyin ahali, birkaç gün içinde gelecek olan bir haberle öyle sevineceksiniz ki, o size Bedir'in acısını unutturacak.'' Bir arada soruyordu gelen bir kafile var mı diye, Hayır deyince devam ediyordu sözlerine. Yakında dedim ya size, çok güzel bir haber vereceğim. İkide bir, birisini bekliyordu. Nihayet bir süvari, ona Umeyr'in Müslüman olduğunu bildirdi. Umeyr radıyallahu an Mekke'ye gelince, insanları İslam'a davet etmeye başladı. Ve onların hidayeti için gayret sarf etti. Onun sayesinde, Birçok insan Müslüman oldu. Bir gün Kabe'nin yanında Saffan'la karşılaştı. Sen büyüklerimizden birisin. Bizim taşlara taptığımızı ve onlar için kurbanlar kestiğimizi görmüyor musun? Bu mudur senin din anlayışın? Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve resulüdür. Saffan o an bir kelime bile söyleyemedi, öylece suslu kaldı. Lakin Mekke-i Mükerremenin fethinden sonra o da Müslüman oldu. Radiyallahu an. Şöyle anlatılıyor. Cabir bin Abdullah radiyallahu an bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yürüyorduk. Şöyle geniş bir vadiye indik. Efendimiz kazayı hacet yapmak için, ihtiyacını gidermek için gitti. Ben de bir su kabıyla kendisini takip ettim. Şöyle etrafa bakındılar fakat arkasına gizlenebileceği hiçbir şey bulamadılar. Vadinin kenarında iki ağaç gözüne ilişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlardan birinin yanına giderek dallarından birini tuttu. Allah'ın izniyle bana boyun eğ buyurdu. Ağaç, burun gemli bir deve gibi Efendimiz'e ram olup eğildi. Öteki ağaca da gidip dallarından birinden tuttu. Allah'ın izniyle bana ram ol. O da ötekisi gibi eğildi. İkisinin ortasına varınca aralarını birleştirdi ve Allah'ın izniyle benim üzerime kapanın dedi ve hemen üzerine kapandılar. Bir yere oturup kendi kendime düşünmeye başladım. Gözüm hafifçe yana kayınca efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın geldiğini gördüm. O iki ağaçta birbirinden ayrılmış ve her biri gövdesinin üzerine doğrulmuştu. Efendimizin bir an durakladığını gördüm. Başıyla sağa sola işaret etti. Sonra bana doğru yürüdü. Yanıma gelince, Ey Cabir! Durduğum yeri gördün mü? diye buyurdu. Evet gördüm efendim dedim. Öyleyse şu iki ağaca git de, her birinden birer dal kes ve getir. Durakladığım yere geldiğinde, bir dalı sağ tarafına, diğerini sol tarafına dik buyurdu. Ben de hemen gittim, iki dal kestim, yanına vardım. Efendim, söylediklerinizi yerine getirdim. Ancak bunu niçin yaptık? Şöyle buyurdu. Azap gören iki kabrin yanından geçtim. Bu dallar yaş olarak kaldığım müddetçe inşallah azaplarının hafifletilmesini arzu ettim buyurdu. Sonra kafilenin konakladığı yere geldik. Câbir, abdest suyu var mı? İnsanlara bir seslen buyurdu. Ensardan bir zatın tulumunun ağzında kalmış, küçük bir sudan başka hiçbir şey yoktu. O azıcık suyu boşaltacak olsam, tulumun kuru tarafından kaybolup gidecek. Yere bir damla düşmeyecekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tulumu eline aldı ve ne olduğunu anlayamadığım bir şeyler okudu. Bir taraftan da iki eliyle onu sıkıyordu. Sonra tulumu bana verdi. Ey Cabir. Büyük bir çanak var mı? Bir sesleni ver. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini çanağın içine sokup parmaklarını açtı. Sonra elini çanağın dibine koydu. Ey Cabir. Tulumu al da Elimin üstüne dök ve Bismillah de buyurdu. Ben hemen suyu elinin üzerine döktüm ve Bismillah dedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin parmaklar arasından su kaynıyordu. Su çanağın içinde dönüyordu. Nihayet ağzına kadar doldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cabir, suya ihtiyacı olanlara seslen buyurdu. Seslendim, insanlar gelip kana kana su içtiler. Suya ihtiyacı olan kimse kaldı mı diye seslendim. Kimse çıkmadı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini kaldırdı. Çanak ağzına kadar dok doluydu. Bir müddet sonra insanlar açlıktan şikayet ettiler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ''İnşâallah, Allah sizi doyuracak.'' buyurdu. Derken bir deniz sahiline geldik. Deniz dalgalandı ve sahile kocaman bir hayvan attı. Biz de bu hayvanın yanında ateş yaktık, etinden pişirttik ve doyuncaya kadar yedik. Ancak yarısını bile bitiremedik.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden birkaç tanesini sizlerle paylaştık. Hayatından bazı bölümler nakletmeye devam edeceğiz. Ama daha öncesinde sünnet-i seniye yani onun yaptıklarını yapmak, yapmadıklarını terk etmekle alakalı neler öğrenmeliyiz onlara geçelim. Kendisi o kadar nazik bir insandı ki, o kadar şefkatliydi ki, Birazdan inşallah bu bölümü sizlerle paylaşacağız. Ve sizin mesajlarınızı okumaya yine ikinci bölümde devam edeceğiz. Salavatlarımızı okuyalım. Allahın salli ala Seyyidine Muhammed ve Nebiyine Muhammed. Hoş geldin ya Resulallah. Aramıza, evimize, gönlümüze hoş geldin. Bu gece sizin doğumunuzun seneyi devriyesi. Sizin aramıza, kalbimize, dünyamıza gelişinizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Sana aleyhisselatu vesselam ve senin al ve ashabına kainatın zerreleri sayısınca Salat ve selam olsun. Halil İbrahim sofrası. Halil İbrahim sofrası. Kardeşlerim, öyle güzel bir gün ki bugün aslında bugün biraz daha keyifli olmalıyız. Bugün biraz daha şöyle cana yakın olmalıyız. Bugün yavrularımıza veya iş yerindeki arkadaşlarımıza veya hanımımıza, kocamıza bir, karşılaştığımız bir yerde herhangi biriyle. Efendim geceniz mübarek olsun demeliyiz. Sevdiğimiz insanların doğum günleri vardır. Abartılı bir şekilde olmadıktan sonra çocukların bunu efendim hayatları boyunca paylaşabilmeleri için Anneleri pasta yaparlar vesaire, hayırlı ömürler olsun derler. Ama bir de düşünün, şöyle bir durum, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bugün dünyayı teşrif ettiği bir zaman. Hasılı, bugün neden moralimiz bozuk olsun ki? Bugün, efendim, boğazım ağrıyordu, başım ağrıyordu değil, en güzel günler onunla beraber geldiği için, onun sallallahu aleyhi ve sellem geldiği o zamanı bugün kutluyoruz. Onu tebrik ediyoruz. Değerli kardeşlerim, radyolarını yeni aşanlar varsa, Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan konuşmaya, dilimizi tatlandırmaya, gönüllerimizi dinlendirmeye çalışacağız. Bu bir hafta boyunca demiştik. Bakın İbrahim evladı vardı biliyorsunuz. Hizmetçisi uzun yıllar yanında kalmış, çocukluğu yanında geçmiş. Enes radiyallahu an, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne dedi? ''Aile efradına'' dedi. ''Kendisinden daha şefkatli davranan bir insan görmedim. Bizler sünnet-i seniye dediğimiz zaman aklımıza sadece sakal veya cübbe veya misvak değil mi bunlar geliyor. Lakin dört e yakın sünnet var.'' Örneğin bunlardan bir tanesi tebessüm, bir tanesi hanımına yumuşak davranmak, çocuklarına ağlamasına kıyamadığı için onları susturmak, latifeler yapmak. Şimdi bunların çoğunu düşünmeden, hayatımıza uygulamadan sadece kılık ve kıyafetle ilgili sünnetler aklımıza geldiğinde alıyoruz. İşte o zaman maalesef kılık kıyafetimizle yaptığımız hareketler birbirine uymuyor. Sıkıntı bundan oluyor. O yüzden ben özellikle bu güzel günde gerçekten çok güzel giyinen kardeşlerimiz var, hem hanımlardan hem kardeşlerimden ama o kıyafetlerin hakkını vermelerini rica ediyorum. üzerimizdeki tozlardan tutunda ütülü olup olmamasına kadar, temiz olup olmamasına kadar ve onun dışında insanlara karşı, topluma karşı, çevreye karşı hal ve hareketlerimizde ona göre duyarlı. Ve yakışan hareketler yapalım inşallah. Allah razı olsun. İşte o Enes radiyallahu an anlatıyor. Hayatının son yıllarında dünyaya oğlu İbrahim gelmişti. Onun bulunduğu süt annesinin evinde sık sık ziyaret ediyordu Efendimiz aleyhisselam. Burası Medine'nin kenar mahallelerindendir. Ve süt annenin kocası da bir demirci ustası. Evin içi de çoğu kez demirci ocağından gelen dumanlarla dolu. Her ziyarette oğlu İbrahim'i kucağına alır ve uzun uzun koklayarak öperdi. Bu sırada bütün Arap yarımadasının hakimiyeti kendisindeydi. Bir devlet başkanıydı. Bir gün kardeşlerim sabah namazını kılıyorlar mescitte. Genelde ne yapardı? Farz olan iki rekatta namazın ruhuna uygun biçimde, Ağır ağır yüz ayeti okurdu. Yani sabah namazının farzı çok uzun olurdu bize göre. Öyle kıldırırdı ama o sabah çok kısa tuttu. Namazı, farz olanı selam verdi. Namazdan sonra kendisine sordular. Efendimiz, siz daha iyi bilirsiniz bir hikmeti vardır. Siz genelde yüz ayet okurdunuz. Uzun sürerdi sabah namazının o iki rekatlık farzı. Bugün ne oldu deyince... Ağlayan dedi bir çocuğun sesini duydum. Ana babasının üzüleceğinden endişelendim. O yüzden kısa tuttum. Ya çok sorunlar yaşadı hayatı boyunca. Hele hele o sıkıntılı, koşuşturmacalı, hatta aç olduğu hicret yolculuğu. Medine'ye girildi. Medine'li kız çocukları, Müslümanlar. Fala'l-Bedru aleyna var ya o ilahi. Öyle karşıladılar. Dolunay geldi, Dolunay doğdu üstümüze Veda tepelerinden diye karşıladılar. Tam önlerinden geçerken iki cihan sultan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti. Küçük kızlar beni seviyor musunuz? Evet diye çığırışıp durdular yavrular. O da mutluluktan bütün güzel yüzüne yayılan bir tebessümle konuştu. Ben de sizi seviyorum. Hayatı sıkıntılarla, imtihanlarla, açlıkla geçti. Ama aynı zamanda bir devlet reisiydi. Ve en önemlisi Allah Celle Celaluhu'nun Habibim buyurduğuydu. Aç bir anne, kucağında iki küçük kızıyla beraber, Hz. Ayşe annemizden yiyecek bir şeyler istedi. Efendimiz, ve o zamanın tabi ki devlet başkanı olan sallallahu aleyhi ve sellemin evinde üç tane, üç adet hurmadan başka hiçbir şey yoktu o akşam. Kızlarına birer hurma yediren anne, üçüncüyü de kendi yemek üzereyken, aç çocuklar ellerini uzattılar, onu da istediler. Ve anne üçe böldü, yine yavrularına verdi. Akşam artık geceye döndü. Hazreti Ayşe, Radiyallahu anha annemiz hala bu olayın etkisi altında. Nihayet eve geldi Efendimiz aleyhisselam. Ona da anlattı. Yutkunarak konuştu. O anne bu hareketiyle cenneti hak etmiştir ya Ayşe. O öyle bir babaydı ki sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar kendisinden devam edeceği ve yedi çocuğu içerisinde kendi vefatından sonraya kalan tek evladı Hazreti Fatıma radiyallahu anha idi. Çok seviyordu kızını yanına her geldiğinde mutlaka ayağa kalkarak karşılar hoş geldin kızım diyerek öper elinden tutar yanına oturturdu. Kızı da babasına karşı aynı şekilde davranır, kızına duyduğu sevgiyi ifade ederken, ''Fatıma benim parçamdır, ona eziyet veren bana eziyet vermiş olur.'' derdi. 5-10 sene öncesine kadar küçük kızların diri diri toprağa gömüldüğü, o kız çocuklarını kendi elleriyle canlı canlı toprağa gömen insanlardan oluşmuş bir toplum da onu izliyordu kız çocuğunun esasında ne kadar değerli bir nimet olduğunu anladılar. Hizmetçisi ve aynı zamanda uzun yıllar yanında olan Enes radıyallahu an anlatıyor yine. Bir adam kendisinin yanına oturuyordu. Bir ara adamın oğlu geldi. Adam çocuğu dizine oturtarak öpüp sevmeye başladı. Biraz sonra kızı da geldi. Adam onuna hiç ilgilenmedi, yanına oturtmadı. Allah'ın elçisi aleyhissalatü vesselamın yüzü değişmişti. Sert bir ses tonuyla sordu. Niçin ikisini bir tutmadın? Çocukları çok seviyordu. Kuzeni Cafer ve amcası Abbas'ın radiyallahu Anhum ecmain, Hemen hemen aynı yaşlarda olan çocuklarını karşısına aldı. Bana doğru koşun, dedi. Sizden kim önce yanıma varırsa, ona şunu şunu vereceğim. Onlar da kendisine doğru koşarak göğsüne, sırtına kapandılar. Hepsini öptü, kucakladı. Hayatı boyunca ve çok defa. Sadık arkadaşı Ebu Hureyre radıyallahu an ile beraber kızı Fatıma radıyallahu an ha'nın evine gittiler. Torunlarını özlemişti. Kapıdan girer girmez Hasan'ı aldı radıyallahu an. "Küçük adam orada mı? Küçük adam orada mı?" diye sordu. Badi badi koşarak gelen torununu kucaklarken bir yandan da dua ediyordu. "Ya Rabbi, ben onu seviyorum. Senin de onu ve onu sevenleri sevmeni diliyorum. Kızı, Hazreti Fatıma radiyallahu anhâ'dan iki torunu vardı ya, çok seviyordu onları, Hasan ve Hüseyin radiyallahu an Torunlarına olan ilgisini her yerde rahatça sergiliyordu. Kendisinden deve almasını istediklerinde, o an için bu dileği yerine getirebilecek parası yoktu. Latife mahiyetli olarak Haydi binin ben iyi deve olur mu dedi. Estağfurullah. Maksat torunlarının yüzünü güldürmekti. Başka bir gün yine sırtında Hasanla Hüseyin radıyallahu anla ata binme oyunu oynuyorlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh ile karşılaştılar. Peygamber aşığı olan Hazreti Ömer radıyallahu anh çocuklara ne gün güzel ''Çok güzel bir bineğiniz var.'' dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Onlar da ne güzel süvariler.'' buyurdu, tebessüm etti. Sizin mesajlarınıza geçelim. Bakalım sizler neler diyorsunuz? Selamun aleyküm, aleyküm selam, kandiliniz mübarek olsun. İnşallah sizden bugün hayırlı ve salih bir eş için dua istiyorum. Maddi manevi sıkıntılarım var demiş. Allahu Teala, hakkınızda ve hakkımızda hayır olana nasip buyursun, iyilerle karşılaştırsın. Amin. Hayır yayınlar demiş. Şu an yayın yok radyoda diyor. Gidip gelmeler var demiş. Evet, havadan kaynaklanan sıkıntıdan dolayı değerli kardeşlerim bir hayli sıkıntılı e, yayın frekansları çok rüzgarın olduğunu biliyoruz yer yer ile ilgili bir takım haberler alıyoruz, ondan olabilir. Efendim, Mehmet kardeşimiz bir hafta oldu demiş dinlemeye başlayalı, programın tekrarlarını takip ediyordu, ediyoruz demiş, çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Devam edelim şöyle, selamun aleyküm ve aleyküm selam. Olmasaydın olmazdık ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Seni görmeden sevdik, layık ümmet değiliz belki ama, en sevgilinin ümmeti olduğumuz için de Allah Celle Celaluhu ne kadar ona şükretsek az gelir. Allah'ım, Efendimizin şefkatine nail olanlardan olmayı nasip eylesin demiş. Amin diyoruz. Danimarka'dan hanım kardeşimize selamlar, sevgiler. Mahmud Dumlu Pınar'a selamlar, geceniz mübarek olsun. Bir başka kardeşimiz şöyle diyor. Ben eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olsaydım, Uhud Savaşı'nda onun için canımı kırpmadan veririm demiş. Eyvallah. Bu arada mesajlara geçeceğim. Hatim bitti. Cüz olarak sonu 0176'lı bir kardeşimiz. 0176 telefon numarası. 29. cüz'ü size verdik. Böylelikle, ha o da alınmış ama. 29'u başka bir kardeşimiz almış. Bakıyorum şöyle. Evet bitmiş şu anda. Allah razı olsun. Hepsi bitmiş. Herkese çok teşekkür ediyorum. 0176'lı numara 26. cüzü okuyacak inşallah. 26 yaptık. Her birinize teşekkür ederim. Tabii bu okunan Hatmi Şerif var ya, Allah'ın izniyle bunun duasını hep beraber yapacağız. Haftanın sonunda yani cuma günkü programda nasip olursa. Radyonuzun başına geçin. İsimleri zaten Allahu Teala'ya efendim malumdur. Bizler de bunları bir köprü görevi göreceğiz, sizinle paylaşacağız inşallah. Değerli kardeşlerim, Mescidin bir gün minberine çıkmış, kendisini çok dikkatli bir şekilde dinleyen binlerce mü'mine hutbe veriyorlar. Kapıda kırmızı gömlekleri içinde düşe kalka yürümeye çalışan iki tane bebek var. Başlar o yana dönmüş. Bir yandan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sohbet ediyor. Çocuklar o kadar tatlı tatlı oynayıp duruyorlar ki küçücük düşüyorlar kalkıyorlar. Efendim ilgi çocuklara yöneldi. Fakat kimse tabi ki Allah'ın elçisinin aleyhisselam hutbesini yarıda kesmeye cesaret edemiyor. Yani çocukları alamıyorlar. Çocuklar da o kadar tatlı ki efendim aklınıza şöyle bir getirin. Hutbeye ara verdiler. Minberden indiler, çocukları bir güzel kucakladılar, öptüler, kokladılar ve minbere geri dönerek kaldığı yerden devam ettiler. Ve bu arada kendisini dinleyenlerden özür dilemeyi de ihmal etmediler. Ve şöyle buyurdular, şu iki çocuğun düşe kalka yürüyüşlerine baktım ve hutmemi kesip onları yukarıya almaktan kendimi alıkoyamadım buyurdu ve sohbetine devam etti. Yüreği o kadar inceydi ki, kimsenin üzülmesine kıyamıyordu. Bayram olmuştu, sabah bayram namazı kılındı. Sokakta bayramlıklarına giyinmiş, oynayan çocuklar var, onları gördü. Fakat bir tanesinin durumu dikkatini çekti. Kenarda oturmuştu bir çocuk. Kirli, eski elbiseler vardı üstünde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştı yanına. ''Oğlum'' dedi. Sen niçin arkadaşlarına katılmıyorsun? Çocuk hüzünlüydü. Ey Allah'ın elçisi, ben yetimim. Bu kadarı yetti Efendimiz aleyhissalatu vesselama. Çocuğu elinden tuttu, saçını okşadı, evine götürdü. Ailesine teslim etti. O yetim çocuk güzelcene yıkandı, paklandı, yeni elbiseler giydirildi, yedirildi, Cebine de az da olsa para kondu. Sevindirildi. Sonra dünyalara bedel mübarek gözleriyle o küçük yavrunun yüzüne baktı. Avuçlarını avuçlarının içine aldı. Benim baban, Ayşe'nin annen, Hasan'la Hüseyin'in de kardeşlerin olmasını ister misin yavrum? Evet ey Allah'ın elçisi dedi çocuk. Öyle mutlu oldu ki, diğerlerinin arasına karıştığı. Arkadaşları, o oyun arkadaşları, kendisindeki değişimi fark ettiler, şaşırdılar. Ne oldu sana? O yetim cevaplandırdı. Nasıl sevinmeyeyim? Allah'ın elçisi babam, Ayşe annem, Hasan'la Hüseyin de kardeşlerim oldu. Yine mikrofonlarda Enes var radıyallahu anh. 10 yaşından 20 yaşına kadar yanındaydı. Vefatına kadar efendimizin hizmetine baktı. Çok zeki ama oyunu da seven bir gençti. Bu 10 yıllık uzun süre Enes'in yaramazlıklarıyla doluydu. Çünkü bunu kendisi anlatıyor. Bir gün diyor, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beni çarşıdan bir şey almaya gönderirdi. Hiç unutmuyorum demiş. Bir defasında ben sokakta oynayan çocukları görünce onlarla oyuna daldım ve ne alacağımı unuttum. Sonra sus pus onun huzuruna geldim. O benim mahcup ve ürkek görünce ne yapsın Enes? Onun elinde bir şey yok ki. Ona yapacağı işi Allahu Teala unutturuyor der ve benim gönlümü alırdı. Bana hiç kızmazdı. Bugünlerden birinde Enes'in haylazlık katsayısı bir hayli yükseldi ve gönderildiği iş için kendi içinden Allah'a and olsun ki gitmeyeceğim dedi. Ama sonra pişman oldu, yola koyuldu ve sokakta oynayan çocuklarla karşılaşınca eyvah yine o emri unuttu. oyuna daldı. Bir süre sonra bir el onu ensesinden yakaladı. Dönünce, karşısında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Tebessüm ediyordu Efendimiz. ''Enesçiyim, gönderdiğim yere gittin mi oğlum?'' buyurdu. Enes de ''Evet ey Allah'ın elçisi, şimdi oraya gidiyorum'' dedi, koştura koştura. Arkasından tebessüm etti sadece. Yaşlılığında Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'la olan yıllarının değerlendirmesini yapması istendi. Ey Enes dedi, sen dünya gözüyle o güzeller güzelini gördün, ne olur bize bir anlat, hali, durumu, yaşantısı nasıldı? Şöyle dedi, küçük yaşta yanına girdim. Ve tam on sene bir fiil hizmetinde bulundum. Bana bir defa bunu niye böyle yapmadın diye kızmadı. Bir defa olsun sövmedi, dövmedi. Yaptığım bir hatadan dolayı niçin bunu yaptın veya ihmal ettiğim yapmadığım bir işten dolayı niçin bunu yapmadın diye kızmadı. Hatta bana bir kez suratını asmadı, somurtmadı. Ebu Mahzure isimli bir çocuk müezzinin taklidini yapıyor, ezanla alay ediyordu. Ama da çocuktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yanına çağırdı. Çocuk korkmuştu. Ezanla alay edildiğini fark etmişti. Ama beklemediği bir şey oldu. Haydi bir ezanda burada oku, dedi Efendimiz. Utanç içinde kalan Ebu Mahzure, bu kez bütün yeteneğini zorladı, özenerek bir ezan okudu. Eksik ve yanlışlarını düzelten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cebine birkaç kuruş koydu, eliyle de sırtını sıvazladı. Mübarek olsun buyurdu. Ebu Mahzure o zaman bir çocuktu. Lakin şaşkındı. Mekke'de müezzinlik yapmak için izin istedi ve yıllar boyunca Mekke'nin müezzinliğini yaptı. O kadar merhametliydi ki. Medine'de bir yerlerde sohbet ediyorlar. Birazdan önlerinden bir cenaze alayı geçti. Alayın her şeyinden belliydi ki bu bir Yahudi cenazesiydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenaze geçinceye kadar kalktı ayakta bekledi. Sahabeler şaşkın, belki de bu durumu anlayamamıştır düşüncesiyle uyardılar. Ey Allah'ın elçisi, bu bir Yahudidir, yani Müslüman değildir. Oysa ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, başından beri her şeyin farkındadır. Şöyle buyurur, fakat aynı zamanda o bir insandır. Birçok kez sarhoş yakalanmış bir Müslüman yine aynı durumda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne getirildi. O sırada yanında bulunanlardan biri dayanamadı. Sarhoşa Allah sana lanet etsin diye verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Kaşları çatık, yüzü gergin şöyle buyurdu. Ona lanet okuma. Allah'a yemin ederim ki ben onu tanıyalı beri o hep Allah ile Allah'ın elçisini sever. Biraz da sizin mesajlarınızı okuyalım. Ve aleykümselam. Hepinizden razı olsun Allahu Teala. Ben de küçükken babam bana kızınca eğer benim babam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı bana böyle yapmazdı derdim. Öyle ağlardım. Burada olsaydı sadece seyretsen bile yeterdi demiş. Eyvallah. Aleykümselam, selam. Dualarda buluşalım inşallah diyor. Kandiliniz mübarek olsun. Gül Türkmen hanım kardeşimiz yazmış. Sağ olsun. Abi hayırlı yayınlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iyi ümmet olma dileğiyle dua eder, dua beklerim diyor kardeşimiz. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam, Nevzat Yaşar abimiz yazıyor. Öncelikle gecemiz mübarek olsun, İnşallah kapının zili çaldı. Gelen iki cihan sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. İçeri buyuracağız lakin benim evimde sizi oturtacağım temiz yer var mı? Salona otursa televizyon açık, diziler, filmler, maçlar, elimde telefon, çalsa nahoş müzikler. Hamdolsun evimizde resim asılı değil ama diğer her tür olumsuzluklar var maalesef. Ya Resulüm! Ne kadar senin yaşantından uzak yaşıyoruz. Rabbimiz şefaatine ulaşacak imanla yaşamayı nasip eylesin. Amin demiş. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretimize gelse, yalnızca birkaç günlüğüne, aniden çalsa kapımızı,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 onu kapıda mı karşılayacaksınız yoksa onu içeriye davet etmeden önce o sabah aldığınız gazeteleri, dergileri çabucak toplayıp kanepenin altına mı atacaksınız? Peki açık mı bırakacaksınız pembe dizi oynayan televizyonları? Sosyal medyayı cep telefonlarında. Kim bilir belki de ağzımızdan hiç çıkmamış olmasını dilerdik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 hemen evimize girmesine izin verecek miyiz? Yoksa ne olur bir dakika diye yalvararak kapıda, hangisini kaldırayım, neyi yok edeyim, nasıl gizliyim diye koşuşturup duracak mıyız evimizin içinde bin bir telaşla? Merak ediyorum da, eğer Peygamber aleyhissalatü vesselam birkaç günlüğüne bizimle birlikte yaşasa.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 almasını ister miyiz hayatımızın sonuna kadar bizimle? Yoksa rahat bir nefes mi alırız ziyareti bitip de çabucak gidi verdiğinde? Gerçekten bilmek ilginç olabilirdi değil mi? Eğer bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aniden ziyaretimize gelse yapacağımız şeyleri. Bir yolculuk sırasında öğle molası vermişlerdi. Uzanıp dinlenmek için arkadaşlarının kamp kurduğu yerden bir hayli uzakta bir ağacın gölgesini seçti. Yattıktan bir süre sonra Gavres isminde inançsız ve kendine diş bileyen bir kabile reisi tarafından fark edildi. İşte dedi beklediğim fırsat. Gavres'in kalbi sevinç ve heyecanla doldu. Bu gafil anından yararlanıp, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürecek ve bütün Araplar arasında bitmez bir üne kavuşacaktı. Heyecanlı ama sessiz, parmakların ucu ucuna basa basa yanına kadar sokuldu. Usulca uzanarak ağacın dalına asılı olan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kılıcını aldı, ve olayın farkında olmayan, gözleri kapalı olan Efendimizin boğazına dayadı kılıcı. Soğuk çeliğin, ona temas etmesiyle gözlerini açan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, başucunda gururla sırıtan Gavres'i gördü. Gavres, artık zaferinden emin, bu anın zevkini çıkartmak istiyordu. Şımarık bir tavırla sordu. Ey Muhammed! Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Şimdi seni benim elimden kim kurtarır? Şöyle bakarsanız aslında haklıydı. Çünkü elindeki kılıcı iki santim itmesi Efendimiz aleyhissalatu ve Selam için dünya hayatının sonu anlamına gelebilirdi. Fakat kendisinde hiçbir heyecan ve korku eseri görülmedi. Gavre sormuştu ya. ''Şimdi seni benim elimden kim kurtarır?'' diye cevap verdi. ''Allah!'' Ve o anda Allah nidasının dehşeti karşısında, gavrez tepe üstü yere kapaklandı. Elindeki kılıç fırlayıp gitti. Sonra onun kendini toplamasına fırsat vermeden, hızla kalkan efendimiz kılıcını aldı ve hala sırt üstü yatmakta olan gavrezin boğazına dayadı. Az önceki durum, şimdi tersine dönmüştü. Tebessüm ediyordu. Ey Gavres, şimdi benim elimden seni kim kurtaracak? Ne yazık ki, Gavres'in Allah deme şansı yoktu. Çünkü inançsızdı. Fakat zekiydi. Ey Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes kendine yakışanı yapar. Sen de öyle yap. Hayat kurtaran bu zeki cevap karşısında, Kılıcını geri çekti Efendimiz aleyhisselam. Haydi git, şimdi serbestsin. Ebu Süfyan'ın oğlu yeni Müslüman olmuştu. Namazda konuşulmayacağını bilmemekteydi ve bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında cemaatle namaz kılarken konuştu. Hapşıran birine, ''Allah sana merhamet etsin.'' dedi. Namazın bozulacağından ötürü telaşlanan Müslümanlar, el işaretleri ve bakışlarıyla uyarıp susturmak istediler. Bu durum kendisini daha da heyecanlandırdı ve konuşmaya devam etti. ''Ne var?'' dedi. ''Ne bakıyorsunuz ben hiçbir şey anlamadım.'' Müslümanlar bu kez de elleriyle bacaklarına vurarak onu susturdular. En sonunda namaz bitti. Fakat o, heyecan ve suçluluk duygusundan ter içinde kaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Tebessüm etti. Namaz kılarken, dünya ile ilgili konuşulmaz. Namaz, tesbih, tekbir ve Kur'an'dan okumakla oluşur, buyurdu. Ve o sahabe, bu olayı yıllar sonra, ben ondan daha güzel öğreten birini görmedim, ''Bana ne kızdı, ne azarladı, ne de kınadı.'' diyecekti. Kendisinden mal ve para isteyen bir göçebe, Arap, var gücüyle elbisesini asılıp çekiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir an sendeledi. Elbisenin çekildiği yere de kan oturdu. Canı yandı belliydi ama hiçbir şey demedi. Sakince sordu. Şimdi söyle bakalım. Yaptığın bu kötülüğe karşı sana kısas yapılacak mı? Göçebe Arap kendinden emin cevapladı. Hayır dedi. Niçin? Çünkü sen kötülüğe kötülükte cevap vermezsin de ondan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti. Mübarek dişi göründü. Sonra emir verdi. Arap'ın develerine mallar yüklendi. Ve karşısına onu öldürmek isteyen birini getirdiler. Sorgusu tamamlanmıştı. Evet, katildi ve kendisini öldürmeye gelmişti. Adam, başına ne geleceğini bilmediğinden, korkusundan tir tir titriyordu. Tevessüm etti, katilini yatıştırmaya çalıştı. Korkma, deneseydin bile zaten beni öldürmeyi başaramazdın. Sonra emir verdi. Katil adayını dahi serbest bıraktı. Değerli kardeşlerim, Bugünkü programımızın yavaş yavaş sonundayız. Her birinize ayrı ayrı selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. İnşallah geceniz mübarek olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat okumayı bugün unutmayalım. Ve birbirimize dua etmeyi de unutmayalım. Evli olanlar bana söz versinler eğer çalışıyorsanız, eve giderken sağlıksız olmayan, ve her zaman evinize almadığınız, parantez açıyorum, sağlıklı olması lazım. Çocuğunuza, hanımınıza, evde kim var, dedeniz, babaanneniz bilmiyorum, onlara hediye alın. Çok, paralar harcamanın gereği yok. Bugün yüz güldürelim. Anne, babalar bugün çocuklarına daha iyi davransınlar ki, onlar da büyüdüğü zaman, vay be! Mevlid gecesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi o kadar çok seviyordu ki annem babam, Sevinçlerinden bana maddi durumumuz ölçüsünde küçük tefek hediyeler alıyordu desin. Siz toprağa gittiğiniz zaman her mevlit gecesinde bu güzel davranışınızı takdir eden çocuklar olsun. Siz de onların dualarını alın olmaz mı? Ben sizin isimlerinizi bilmiyorum, aklımda da kalmaz. Ama her şeyi bilen Allahu Teala inşallah Bugün yapacağımız dualara sizleri de ortak eylesin. Ben size dua ediyorum. Siz de inşallah dua ediniz. Siz beni tanımazsanız ben sizi tanımam. Ama yarın her yaptığımızın karşılığı iyilikse inşallah iyilik olarak gelecek. Kötülük düşünüyorsak, aff olmazsak kötülük olarak gelecek. Bakarsanız birbirimize bağışlanırız. Bu duaları isim olarak söyleyemiyor olsak da Tüm ümmeti Muhammed'e diye sallallahu aleyhi ve sellem dualaşalım, zenginleştirelim olmaz mı? Efendim geceniz hayır olsun. Lali Gül Efendi çalışan tüm ekip arkadaşlarım adına hepinizin mevlid gecenizi bir kez daha tebrik ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Hoş geldin ya Resulallah aramıza, evimize.